Boken Walk'un sunduğu Modern Sabahlar'da buluşalım. Modern Sabahlar Bo Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyoculuk bazen boş fon dinlemektir. 8.45 oldu saatimiz sevgili dinleyiciler. Boken Walk'un sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor. 15 Nisan 2014 Salı sabahında olduğumuzu hatırlatıyor. Ve programımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. Ne kadar güzel söyledin radyoculuk bazen Günaydın sevgili dinleyiciler Radyoculuk bazen Nokta nokta boşluk doldur radyoculuk bazen Boş fon dinlemektir dedim Boş fon dinlemektir radyoculuk bazen programa ee, Gelmektir <gülüyor> Gelmektir Orada zaman. Değil. Gel, Gelmektir değil <gülüyor> evet, gelmektir Olacaktı galiba Doğru cevap o cevap günaydın bir kez daha günaydın. sevgili dinleyiciler. Dışarıda nefis bir hava var. Güzel bir bahar sabahından sizlere merhaba diyoruz. Bir şeyden bahsediliyor. Güneşli bir Ankara sabahı. Onu yakalayabildin mi Fahir? Neyi? Ee, ay tutulması. Ay tutulması. Ee, ay tutulması. Ay, her şeyde bir aynı marşı söylemekte. Ya. İşte, ay tutulması yakındır. E, çünkü kabarıyor, içimiz de kabarıyor. Bu metcezir gibi bir şey mi? Sabah sabah böyle bir e, ay tutulmasından bahsediliyor ama... Bir saat kaldı, yani yok Bir dakika, dakika kaldı. Hiçbir hiç şey, bir şey kaldı yoktu falan. da ortada biz e, işte efendime söyleyeyim bugünün bir e, ne derler e, bahane olarak ay tutulması demiyoruz. Bugün ama herkeste bir şey var kalktığı zaman herkes bir, e, bir gün öncesine göre farklı kaldı. Ne dediğim anlaşılmamış olabilir biraz daha açıklayayım. <gülüyor> biraz daha e, çünkü o ay ne yaptı? Çekeyim bak şu anda kabarma dönemindeyiz yani met Ha Red Moon Red yani Matt Cezir. Yani Matt Cezir. Red yani Matt Cezir. Yani Selena Sarıkaya. Yani. Ee, Red yani Kırmızı Dolunay varmış. Kırmızı tamam, Dolunay da yani çok yakışıyor. Kırmızı Dolunay'ı sanki o yani... kadar öyle bir söyledin ki Kırmızı Don gibi söyledin. Ee, yani hepimiz kendimizi <gülüyor> başında gibi hissettik. Neler olacak? Şans mı getirecek kırmızı dolunay bize? İçimizi yani, kabarttı çünkü bende bir kabarma oldu. Mesela fırızgayı düşün Fahir. Evet. Fırızganın özelliği nedir? Fırının ve ızgarayı aynı potada birleştiren dünyanın en güzel icadıdır. Yani hem fırın hem ızgara. Hem ızgara. Red moon'da hem, hem dolunay re hem red hem ay tutulması. Ne, ama red moon hem red hem moon yani hem kırmızı hem ay. İşte ayın böylesi diye Türkçemize de çevrilen. Hoş bir. Ben şey anlamadım e, yalnız Türkiye'den görecek mi? Yani biz şimdi e, dışarı bakalım. çıksak şöyle bir kafamızı kaldırıp baksak Ankara'dan görebilecek miyiz göremeyecek miyiz? Görüküyor ama kırmızı mı göreceğiz, göreceğiz yoksa normal standart mı göreceğiz onu bilmiyorum. Ama eminim ki bu ara özellikle e, özellikle ne diyelim bu özellikle astroloji, özellikle, Daha e, bir özellikle astrolojiyle ilgilenen e, dinleyicilerimiz olabilir. Dolayısıyla onların bu ay hareketleri, gökyüzü hareketleriyle ilgili bize detaylı bilgi ver. Neler olacak böyle bir dönemde? Çok önemli çünkü. Çok önemli olaylara gebe. İstersen son derece önemli de Fahir. Son derece önemli. Hatta ehemmiyet noktasında ayrı bir önem teşkil ediyor. Nazlı Fahir Öğün. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz tekrar. Redmond gizemini çözemedik her zaman olduğu gibi şey sizlerden hocam, yardım bekliyoruz sevgili izleyenler. Ne olduğunda Red Moon diye değiliz. bir şarkı var mı diye ben şu anda yazıyorum. Belki vardır. Red Moon. Vardır tabii ya. Çok sıkı bir Sanat tarihinde Red Moon diye geçen bir şarkının olmaması aslında bu olayında çok da sıklıkla tekerrür eden bir hadise olmadığını gösterir. Mesela Moon diye bir şey, Moon diye bir şey var mı bakalım. Moon. Moon. Bakın canlı yayında araştırmalar yapıyoruz. Evet sevgili Moon diye bir şarkı var. Hem de neler neler var. Moon Maiden var, Moon Mist Mar, Moon Over Bourbon Street var, Moonlight sonra da... neler var, neler. Ama Red Moon diye bir şey henüz insanlık tarihinde karşılaşılmış bir hadise değil. Bunun tadını çıkaralım. Yarın öbür gün çocuklarımıza anlatacağımız birer hikayemiz olacak. Küçük hikayeler. Çok teşekkür ediyoruz. Rica Verdiğiniz bu bilgilerden dolayı bir gün eminim faydası olacaktır hepimize, bu verdiğiniz hepimize. bilgileri. Hepimize. Bu bilgileri ben kendim için değil herkes için. insanlıkla paylaşıyorum ki <gülüyor> e, yani bu aslında paylaşıldıkça güzel bilgi değil mi? Jessica Alba geliyormuş Türkiye'ye. Buyursun gelsin. Ee... Aa kimler geliyor demeyeceğim. Jessica Alba. En evet. son e, MTV müzik ödüllerinde gördüğümüz... E, Ve ondan biridir kendisinden haber alamadığımız... Jessica Alba. Çocuk yıldızdı değil mi Jessica Alba? Bir zamanlar ama şimdi tam böyle ergenlikle... Gerçi filmlerde de ben hatırlıyorum. Sinseti miydi neydi? Bir, bir iki filmi vardı. O zaman ergen mergen mi? yani. Bana bildiğin. Daha sonra bir... İstanbul'da olacakmış. Neyse biz Jessica Alba geldiği zaman... Hoş geldiniz deriz. Bir şey deriz falan Her ama... Her zamanki gibi ekstra bir şey yapıyor muyuz? Hayır ekstra hiçbir şey yapmıyoruz. Hiçbir şey yapmıyoruz. Ee, ama e, TÜİK biliyorsun Fahir, TÜİK. Türkiye İstatistik Kurumu. Evet. Türkiye genelinde e, 125.720 hanede yani evde Evet. E, çünkü TÜİK. TÜİK Ev demez, evlerimize hanede. kadar geldi. Evet. Hane diyen birkaç tane kurumdan biri olarak kaldı. Bir tanesi hanede bir araştırma yapmış. Yaşam memnuniyeti araştırması. Ne kadar güzel. Hoş geldin evimize şiir oldun dilimize TÜİK neşesi TÜİK neşesi. Sevgili dinciler belki içinde Moon geçen e, şarkılardan bir tane çalamadık size ama içinde TÜİK geçen, geçen bir, şarkı şarkı size bir şarkıyı az önce çalıştık. canlı canlı dinlettik. Yani bu programın en büyük özelliği bahsedilen konuyla ilgili şarkıların anında bakılması ve e, dinleyiciyle buluşturulması üzerine kurulu bir e, özellikli bir program olduğunu düşünüyoruz. Çok evet. teşekkür ederiz. Türkiye İstatistik Kurumu neyi araştırmış Türkiye'deki memnuniyet e, araştırması vallahi doğru bravo mutluluk Ama, mutluluk araştırması ha, şey değil beyinizden memnun musunuz hanımınızdan memnun musunuz evladınızdan memnun musunuz evinizin muhitinden memnun musunuz komşularınızdan memnun musunuz ısınmanızdan memnun musunuz ben bu araştırmadan akla gelen ilk birkaç soruyu hemen hemencecik oracıkta çok güzel verdim. sordum ve il ilde sıralanmış sevgili dinleyiciler en memnun ilimiz ve en memnuniyetsiz illerimiz bu durumda belli oldu. Belli oldu ortaya çıkmış. En memnun ilimiz neresi? Deniz kıyısı mı bir kere? Evet. Bak deniz Kuzey, kıyısı. Kuzeyde bir yer. Kuzeyde bir yerse ben sana söylüyorum deniz kıyısında. Marmara'da mı Karadeniz'de mi? Sinop fire ben sana net söyleyeyim. En kuzeydi Kida aslında bunu dediğinde aklıma gelmeliydi. Sinop. Ee, en mutlu 3 ili sıralaması verilmiş. Ee, Sinop ilk sırada Afyon, Karahisar ve Bayburt. Devamında 3. ili olarak. Ee, şöyle de Şu anda benim mutluluktan içim hakikaten hoş Afyon tabii buluşma noktası. Buluşma noktası. Herkesin... Orada çünkü yolculuk yapan insanlar var ya. Evet. Yolculukta böyle bir turist enerjisi diye bir şey var ya fahiş. Ee, ondan tabii ki ya. yani o iç turist sen de yani olsa de şey de dış turist de, de olsa turist neşesi yani bir mutlu... şey de var. Adam mesela yolda işte mola verecek nerede verecek yorgunluğu var, bilmem nesi var. Hop Afyon'da dururuz diyor. Dart duruyor. Sıkıştık, Leva Boya gitmemiz lazım diyor. Nerede duracağız? Afyon'da duracağız. Afyon'da duracağız diyor. Acıktık, kan şekerimiz düştü, birazcık gaymaklı ekmek kadayif yiyeceğiz diyor. cart Afyon'da duruyor. Afyon'dan yine ulaşmak istediği her yere şey şehre doğru giden adamı durdur mesela sor. Durumunuz ne? Efendim çok sıkışmıştık, durduk, çok şu rahatladık. anda çok rahatladık, evet. mutluyuz. Şu an çok açtık, durduk, şu anda çok mutluyuz, sucuğumuzu yedik. İşte o pozitif enerji ne oluyor? Afyonun oluyor yani. genelini yayılıyor. %77'ymiş Sinop'taki mutluluk oranı. %77.7 ee, hatta. Maşallah mı denir? Şey Hay maşallah mı denir? Valla inanılmaz Yoksa bir mutluluk seviyesi bu. Ankara ne durumda mutluluk seviyesinde? Ankara galiba ortalarda. Her zaman olduğu gibi ne en önde ne en arkada. En mutsuz il %42 ile Tunceli. Yine %42 bayağı yüksek bir oran ya. E, Tunceli biliyorsun aynı zamanda da e, en çok okumuş ilimiz. Yani eğitimli, eğitim, yüksek eğitim olan seviyesi değil mi? Evet. en yüksek olan ilimiz de Tunceli. Belki hani o zaman e, şey de oluyor ya insanın biraz daha belagati açılıyor, idraki değişiyor. Onun da etkisi olabilir. Ya şimdi demek ki mutluluğun merkezi Sinop. Benim anladığım o Mutluluğun hayır. merkezi çok açık. Sinoptan dalga dalga bir. Dalga dalga afyon bir ...dalga, dalga o Mutluluk şeyi yayılıyor. Ne? Yani biz de eğer bugün e, içimizde mutluluk kırıntıları varsa veya mutluysak, mutlu Yok, hissediyorsak, şu anda kurduğum cümleden ben beş tane roman ismi çıkartırım. Çok Yemin uzak, ediyorum öyle. öylesine böyle. Sinoptan bir şey. gelen bence şey. Sinopta e, gelen adalet. Sinopta gelen mutluluk yani. Bugünkü isteğimiz de belli oldu sevgili dinleyiciler. Yani o kuzeyden kuzeyden geliyor, esiyor demek ki. Kuzeyin oğlu Sino. Tarafı doğru. Evli evlilerin %61.3'ü, bekarların %53.6'sı mutlu olduğunu söylemiş. Bekarların yarısı mutluysa niye diğer mutsuz olan yarısından bahsedilmiyor? Hep bardağın dolu tarafı görüküyor. Gür, Twig yapıyor Ama ve Ama mutlu aynı zamanda mutsuz. Sen ben mutluluk tamamen haklı hakikaten... sorgulaması yapıyorsun. Mutluluk şeyi yap biraz da olumlu tarafından geliyor nasıl medyası sen ya işte ben <gülüyor> işte böyle Sevgili muhalif edeyim ben ben gereken cevabı <gülüyor> verdim bir kere yüzüme tükürdü söyleyeyim. yayında canlı yayında bir ilk radyo stüdyosunda yüzüme tükürdüler Allah'tan araya bu camı neden koyuyorlar diye düşünüyorduk işte böyle tatsız olaylar yaşanmasın diye e, ama iyi olanlar arasında cam konması şey evet kendilerine en çok ailelerinin mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı ise %73. ve tabii ki sağlık çok büyük maddelik diyenlerin oranı da çok yüksek Vallahi ee... çok tam geyiğe bağlamış haneler. Akşam herhalde bence yemek sonrası çay vakti falan gibi bir saatte gidildi. Anladığım kadarıyla. Böyle ee, tam herkes geyiğe bağlamış. Herhalde ha. ya da bir an önce şey yapmaya çalıştılar tüyü göndermeye çalıştılar. Dizisi başlıyor insanın bilmem nesi Tabii da, başlıyor. Tabii o da olabilir ya. Bir an önce hadi canım önce. hadi canım diyemedik için. Ya işte memnunuz falanlar filanlar ortadan ortadan hakikaten tam şey sohbeti Mesela olmuş. Mesela en, en umut dolu il. En umut dolu ilimiz. Daha doğrusu ben de en, çok en umutlu insanların olduğu il. En umutlu. Geleceği umutla bakanlar mı? Aynen öyle. Kendi geleceklerinden umutlu olduğunu açıklayanların oranının en yüksek olduğu. Tekirdağ mı kırklareli mi? Balıkesir. %86 ile. E... Ne, ne yiyorlar ne içiyorlar? Oraların özel bir şey var mı böyle bitkisel? ne bileyim ee... ot tip şeyler yiyorlar hayır. hep ot, ot, ot, ot yiyorlar her mi? sabah kalktığında bir kaşık ev yoğurdu yormuş işte onun etkisi insanın geleceğe umutla bakmasını sağlayıp %86 sağlayayım. nedir ya ya o şey kıskanmayalım canım o ne kadar güzel bir şey insanın geleceği umutla bakması demek ki mutluluğu sinop dalgalarına içimizdeki umudu da balık esirden gelen dalgalara balık esirin yaylalarına var balık esirin bir şeyi var mı meşhur yaylası ovası balık esirin şeyi var işte neyi balık esir ee, şeyde değil mi Hav, havranı var zeytinyağı var. İlçe ve bir üründen bahsettiğimiz kadar diyeceğim. Manyas balık de değil mi? Manyas kuş cenneti. Sava çok zorladınız ya. Vallahi beni de zorladınız. Onun da etkisi olabilir. Onun da etkisi. Kuş devam ediyor. Bak balık sonra kendi geleceklerinden en umutlu olduğu'nu açıklayan il. Hep beraber toplanmışlar. İlin merkezinde cumhuriyet meydanında açıklamalarını yapmışlar. 85.8 yüzde. Tebrik ediyorum Bir yani. üçüncüsü de Bolu. Bolumuz güzeldir. Hepi gelenler, Hepi şeyin, hep bir gelenler. Hep bir gidenler. evet de Bolu'da bol eti yemenin ee, etkisi de var. İnsana, bünyeye şey veriyor. Kan geliyor, şöyle bir şey geliyor. Şöyle bir gariplik var. Bu oranın en düşük olduğu iller sıralamasında da... Ee, Konya nerede? Üçüncü. Bolu üçüncüydü mesela Mutlulu Umutlu'da. E, Umutsuz'da da düzce üçüncü. %69.6'ı. Demek ki bir mahzunlaşmış düzceliler. Vallahi Ondan işte sonra. aradan bir şey ne derler onu bir sınır ne kadar değiştirir. Bir araya bir çit koyuyorsun. Çitin bir tarafı mutlu ve umutlu öbür tarafı geleceği umutsuz bakıyor. Belki de işte komşunun tavuğu komşuya kaz mı görünüyor dersin. Ne dersin Oktay? Cık, ne dersin? Çok çok güzel ya. Yani şöyle bakıyorum TÜİK'in araştırmasına gerçekten... İbret ee, mesikası mut, Mutluluktan Bunu, ölüyoruz yani. E, nereden edinebiliriz TÜİL bu araştırmasını? Var şeyleri var ya. Bakarız şimdi. Ayrıntıları var. Uzun uzun. Tam, her Marketlerde şey, mi? Her şey Bakkallarda var, marketlerde. Tabii tabii. O zaman güzel bir şarkıyla bu saate veda edilmeyi hak ediyoruz. Ve hak ettiğimizi de layıkıyla bulacağımıza eminiz. Geleceğe umutla bakıyoruz. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Yeni sade başından hepinize bir kez daha günaydın. 15 Nisan 2014 Salı sabahındayız. Voken sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Sinir bozukluğuyla başlamayın diye yeni saate. E, arada bir küçük bir parça değişikliği yapmak durumunda kaldım. Çok doğru yaptın Fahş. Vallahi hello goodbye kusura bakmasın. E, hello goodbye diye zaten ben sana... Ee, grup ismini yaparsam ben sana sadece bu durumda goodbye demek durumundayım. Ya hello demek durumunda hello dedik ama goodbye'ı da hemen anında söylemek durumunda kaldık. Şu açıklamayı yapmana bile, bile gerek, gerek yok. yok. Yapmama bile gerek Şu yok. Ama söylemiş. insanlık bizde kalsın Nokta. İnsanlık bizde kalsın. En baştan söylemiş Fahir. Hı. Hello demiş goodbye demiş. O yüzden yani bir açıklama yapmana gerek yok. Bir adama bakarım hello derim. Bir parçaya bakarım goodbye derim. Evet, e, şimdi bu saatte yine yarışmalar yapacağız ama yarışmaya kadar biraz daha vaktimiz var sevgili dinleyiciler. Yani yine Vokan Vok bizi kırmıyor, bize yemek veriyor sağ olsun onun sayesinde. E, sizlere birer küçük de olsa hediye verme şansına sahip oluyoruz. E, ne kadar teşekkür etsek az ama hemen şu haberi paylaşayım sizinle. Buyurun, buyurun. E, Türk Dil Kurumu yani başka bir deyişle TDK e, hafta başında yaptığı e, selfie'ye Türkçe karşılık arıyoruz. E, çağrısına hemen e, çağrılar İved'i yetişti. Yaklaşık yurt içinden yurt dışından, ülkenin ve dünyanın dört bir köşesinden 800 adet öneri geldi. Öneriler görüşleri alınmak üzere Türk Dil Kurumu bilim kuruluna gönderilecek. Ardından da uygun karşılık belirlenecek. E, kendi fotoğrafınızı çekmek anlamına gelen selfie. Bakalım hangi e, öneriler gelmiş isterseniz. Var mı teklifler? Teklifler var. Hemen ben sana yapayım. Biz de burada küçük bir kurul oluşturalım. Tamam deneyelim. Cümle içinde kullanalım. Evet baş yapıt geç ee, bunu şey <gülüyor> bunu geçiyorum biraz geç zaten yani selfie dediğin fotoğraf teknolojisi kişinin kendisiyle ilgili bir şey olduğu için hani baş yapıt içi, demek iyice bir şey ya yapıyor. baş olur. yapıt dedi işte kafayı çekiyorsun ya genelde selfie'de ama selfienin e, ama iki kişilik de olur. İki kişilik selfie de olur. Baş yapıt. İki, iki... kişilik olunca selfie mu? oluyor? Ya yani o herhalde e, fotoğrafın içindekilerle alakalı. Yani e, ne atıyorum. Baş yapıtlar o zaman. Yani. Hayır şey başyapıtlar dediğim böyle daha e, dünya çapında bir takım insanlar e, şeye girdiği zaman o fotoğraf karesine girdiği zaman başyapıtta oluyor da senle ben girdiğimiz zaman nedense o başyapıt olmuyor. Olur mu canım senin de benim de başımız yok mu? Var. Ya o başı o baş anlamında demiyorum. Yapıtın başı anlamında söylüyorum. Teşekkür İstersen ediyorum. İstersen mutfakta tartışmaya evet, devam konuda, Evet sosyal poz diye bir şeyimiz var. Efendim? sosyal poz. Sosyo mu sosya mı? Sosya. Ha sosyalin Sosyalin sosyası, sosyası pozun pozu. E, pas geçiyorum. Pas, cümle içinde kullanmaya bile gerek görmedim. Sos yapar. E, bengil, Bengil'e vereceğimiz cevap, Bengil ile uyumlu hangi kelimemiz var? Bengil, bengil, Bengil, Bengil, Bengil ne ya? Bengil, herhalde dingilin başka bir e, türevi. Yani e, mesela öndeki arkadakine dingil deniyor dingil deniyordu, öndeki şey olunca Bengil deniyor. Olabilir. Araba şeyinden Bugün pazardan Pasamab Bengil aldırdım. Arabayı sanayiye götürdüm. Bengili değiştirdiler. Sinop'un Bengili çok meşhurdur. Cümle içinde neler neler kullanabiliriz. Ee, beyani diye bir şey var. Çok güzel yöresel ismi olur. O bir yemek ismi gibi. Evet. Beyani. Yoğurtlu. Evet. Ne mesela yesen? bugün yemekte ne var? Borani ile Beyani var. Ne var mesela? Hünkâr Beyani. İmam Beyani. Mesela Hı. imam yemiş... Yani çok Beğenmekle beğenmiş Beğenmekle beğenmeme arasında kalmış. Arasında gelmiş gibi. Yani... Beyani, Beyani. Ondan sonra. Beyani yalnız şu şu ana kadar söylediklerinin arasında şey fayır. İlerden ak bir tanesi. Akılda en çok kalanlardan bir tanesi olur Devam ediyorum. Şipşakım. Bu da şapşik yani mesela daha sevimli bir hal. Ee, Şipşakım. O da yani yeni başlamış ilişkiye yeni başlamış çiftlerin birbirine söylediği bir şey gibi. Tam faiz. oturmamış isim takması. Ötem, suyum. Evet. Şipşakım. Ve birim. Ee, cep imge. Ne kadar sıkıcı ya. Ne kadar sıkıcı ee, ya. Oraya çok güzel bir kelime buldum hocam. Cep imge. Teşekkürler. Geçiniz. Çekendi. Ee, Çekendi <gülüyor> ne yani? Yani nasıl bir e, check... Hayır yanlış mı vurguluyorsun? Vallahi şimdi? ya o yok. Nasıl okundu? Çekendi deyince şey Çekendi. Nasıl? Yani çek kendini anlamında çekkendi. Ee, çekendi yani o da yöresel olarak kız söyleyince aslında çek kendini çek kendini zaman içerisinde çekendi çekendi çekendi iririririr bunlar çek kendini diye şey yapsana ya tamam çek ben orada, ben oradaki ne'nin nazal ne olduğunu anlamamıştım nazal ne burundan gelen neye ne nazal hang, ne yani sevgilinciler hmm. kendini <gülüyor> hmm. Hmm. <gülüyor> hmm. Yitar, evet devam ediyorum evet ee, çeker ol Fahir uyduruyorsun değil mi şu Yemin anda? ne diyorum ya bunun başka da çeker ol diye yazmışlar. Şöyle başlıyorsun. Bir tane daha söylüyorum. Çeker ol. Hayır. Mesela. <gülüyor> ne diyorsun? Yani. Bak bunu valla. Çeker vallahi... ne ya? Çeker ol. Çeker ol. Sen mesela diyorsun ya mesela buraya bak bakarak, bakarak ol. ol. <gülüyor> bakarak ol. Sen de beni çekerek ol. Çekerek ol güzelmiş. Çekerek bak. ol değil de çeker ol. O zaman içinde. Peki çeker, bir tane. Çek, çekenle kolun birleşimi mi? Ee, çeker ol. Yani çeki sıra. Çeker, çeker üstü. Mesela e, arabada teker üstü, e, fotoğrafta çeker üstü. Teşekkürler. Çekle çek var. Ankaralı yöresel e, sanatçıların kendilerini çekmesinden oluşan çekle çek sergimizde sizleri de bekliyoruz. Cümle içinde kullandım Güzel. aynı zamanda. Güzel. Çekle çekti çek. Ondan sonra kendicik var. Stuymazlıktan geliyorum. Pas Geç. diyorsun. O sen pas hakkını kullan. Eday var. Eday. Buna ne diyorsun? <gülüyor> Erkek olursa Eday, kız olursa... Eday Hüseyin mi? Ela. Ne var Eday? Eday vallahi bilmiyorum. Vardır onların bir anlamı vardır ya. Eday, Ed bir... ay, yo, Eday, İday, yo, Eday. Bildiğin Eday. Sevgili şey Ceyler siz de... Sizin e de ya, hakikaten canınızı sıktıysak özür dilerim. Varsa, e selfie yerine e kullanılacak bir e Çok şey Çok güzel var itave. aslında bir tanesi gelmiş. Örneklerden de anlaşılabileceği gibi zor bir şey değil. Çok kolay bir e tanesi var. o Bence ben kabul ettim onu. Buyurun. Selfie yerine Seyfi. Valla çok güzel ya. Hadi bir seyfi çekilelim. Bir seyfi çekinsek ya. Karışır ama bu sefer de. Yani se olabilir tamam. Seyfilerle karışır. Bir şey Peki karışır. E kendirme diye bir şey var. O da yöresel otlardan bir şey. O da güzelmiş ya. Kendirme. Ya beyanı ya kendirme onu da yazıyorum. <gülüyor> kendirme. Kendirme. Hı -hı. Eyle değil mi kendirme? Evet Yoksa evet. Yoksa kindirme mi? Yok yok kendirme. Ondan sonra görsel salım var. Yani kendi, kendiyle çektirme mi? Kendini böyle... Çektirmeyi birleştirmişler. Ay hep iki kelimenin birleştirilmesi ee, şey gibi ne ya. Ne olacak Ama görsel salım mesela iki ayrı kelimeyi bağımsız olarak kullanmışız. Bağımsız ee, Görsel salım da işitsel salıma gidiyor. O da yani iç bulandırıcı bir şey. Evet. İşitsel Daha, salım şeyin ne olduğunu herhalde... Evet biliyoruz. Biliyoruz ne olduğunu. Görsel salım... işitsel salım... Ay vallahi içimi şişirdiler. Geç. Çeksun var, çektirim var bir de çekinti var. Çeksun gazoz ismi geç onu. Çeksun'u geç. Çektirim, çektirim de be doğayı çağrıştırıyor. Yani olmaz. Ee, olmaz. Doğaç var bir de. Güzel bir doğaçlama. Ay neyse. tdk'nın da işi zor bazen beyanı. Çok zor. Bazen çok zor. zor yani. Biraz daha çalışılması, bakılması lazım. Falan evet. Ki. Yani bazen hakikaten şey yapılması lazım. Bu arada. Ben beyaniyi e, bunların arasından bir tanesini seçmek zorunda kalsam. Allah ben de Seyfi Dursun'a oldun mı ona sempati duyduğumuzdan mıdır nedir? Seyfiyi beğendim yani beyan ile kendime arasında gidip geliyorum fariba. Siz de neyin arasında gidip geldiğinizi düşünün. Ee, i̇sterseniz bir şarkımızı dinleyelim. Ondan sonra reklam falan derken yeni saatte yarışmalarla devam edelim. Ne dersiniz? Yelsin sevgili dinleyiciler. Der misiniz Ma Michael Rex Springfield mi istersin? David Bowie. Hadi bu tabii ki David Bowie'nin yani. Tabii ki David Bowie'yi yani, isterim. Yani tabii ki David Bowie. David Bowie'yi kim istemez ki? Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Woken Wokun sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor. Ya ne olacak? Devam edecekler. 9:25 yaptık ve saatimizi. E, Oktay sana diyorum sanki böyle. Hemen yani... başlayalım. Hemen başlayalım. Hemen, başlayalım. Hemen başlayalım. yapalım sevgili dinleyiciler. Bugün bir şanslı dinleyicimiz Woken Wokun istediği bir şubesinden e, yemek kazanacak iki kişilik yemek kazanacak bir sevdiğiyle veya gıcık olduğu birisiyle. Ee, gidecek. Ondan sonra e, tıka basa e, tıka un basa diye, diye geçer. Geçer diğer... çünkü Vokal ve Vokum mutfaanını biliyoruz fazlasıyla. Evet, hepimiz o biliyoruz. hepimiz düşünün. gayet iyi biliyoruz. Evet. Hüsünün Şimdi kulağı. yarışmamızı neye göre yapacağız? Bugün birazcık e, nedir? Bizi demek ki e, umut şey oldu ne oldu? TÜİK'in araştırmasını mı diyorsun? TÜİK'in araştırmasını %56 diyorum. %56'ymış bu arada o da dinleyicilerimizden geldi Ankara'daki mutluluk oranı. Ankara'nın sormuştun ya Ankara'da durum ne? Ortalamanın altında çünkü %80'e olan mutluluk oranı var. Evet. Ülkemizde Tam ortaya işte vardı. Ankara gene e, üstüne düşeni ve kendine yakışanı yapıyor. Ortalama bir mutluluk oranıyla ne en önde ne en arkada. Ne dikkat çekiyor ne geride kalıyor. Şeye bakalım mı yoksa direkt yarışmamıza mı geçelim? Selfie ile ilgili teklifler var dinleyicilerimizden. Bir iki tane bakalım. Valla güzel ben... de TDK'ya yazsak mı bunları ya? Ee, yazalım. Bizim iş gibi değil herhalde. Diyeceğim Gül Hanım'ın mesela tavsiyesi. Ee, Seyri Cemal. Seyri Cemal. Mesela ne kadar ee, Hocam ben Cemal'i anlayamadım. Cemal yani güzel yüzlü anlamında. Seyri Cemal güzel yüzlü ve cömert anlamında. Evet. Burak Bey mesela e, demiş ki e, geri fot, geri fot, geri foto gibi. Geri foto anlamında. Çekendi neymiş yahu diyerek de sinirlenmiş. Ondan sonra e, Cem Bey kendi çekim demiş Naci Çekendi olduğuna inanıyorsunuz da kendi çekim olduğuna niye inanmıyorsunuz? Kendi burada kamera anlamında kullanıldı. Zeynep Hanım da kendi kem, kendi kem. Vallahi Bravo nereden bildin? Zeynep Hanım da onu demiş. Baktın mı? Bakması Bakmasın mı? yolu bir O nereden mısın? baktı? Bakmamışsın. Kendi kem diyorlar demiş. Öyle söylüyorlarmış. Hadi bir kendi kem yapalım ya. Herkes bir adıma bakmaz mı ya? Şeye bakacağına, telefonu <gülüyor> Vallahi sinirlerim. Ne, ne yapmamızı Giderek istiyor Giderek sinirlerim bozuluyor. Umutlum, udum, umudum vardı. 2 gram. Onları da kaybediyorum. Hadi o zaman yarışmamıza geçelim. Hemen geçinelim. yarışmamızı yapalım sevgili dinleyiciler. Bugün biraz yemekler üzerinden yeme yarışmamızı yapalım. Ee, yarışmamızın konusu da ne olsun? Ee, şey olsun ya Oktay bir genel bir şey araştırması seviyorum tamam yani dinleyicilerimiz biliyordur hani ben e, hayatta yemediğim bir takım ürünler var ee, e, tamam zaten ona karar vermedik ona zaten. karar verdik sizin de hayatta ne yemediğinizi merak ediyoruz yani benim konum bellidir zaten Hani bamya konusundaki istikrarım e, 35 sene boyunca e, aynı şeyle e, ne derler dirençle aynı coşkuyla kimler kimler neler yedirmek istediler olmadı ama ne yaptık direndik bugüne kadar. Hiç yemem Ger dediğiniz bir şey var mı seviyediniz? Hiç yemem. Hiç ya da yemem ki. Belki... Ama hiç sevmem. Önüme geldiği zaman da moralim bozulur dediğiniz bir şeyler var mı? A ee, yani Lokmalar çok... ağzımda büyür dediğiniz bir şey var mı? Ağzıma şey yapsam e, atsam e, içim bulanır. Ben çocukken oluyorum. mesela e, salata sıfır salata politikasıyla yaşıyordum ve pazarlıklar pazarlıklar sonucu e, yiyordum, yiyordum yani. Ama ne salata? Bildiğin, çoban salata işte bol zeytinyağlı ee, İzmir'de ne salata olur? Faiz bol yeşil. İzmir'de e, Yunan salatası olur. <gülüyor> Greek salata diye de geçer. Yunan duruyordum. salata olur. Sonra bir, bir, bir gün nasıl bir lezzetli geldiyse o salatanın bildiğimiz salatanın çoban salata olduğunu da bilmiyorum ben. Bir İstanbul'a gittik. Dişine mi kaçtı? Bir İstanbul'a gittik. Çoban salata yaparım ben şimdi size. Çoban salata mı? Çoban salatayı çok severim falan diye böyle bir normal bir salata geldi ama yani bir lezzetli geldi o salata bana. Ondan sonra öyle bir kırılma yaşadım ve. Aynı salatayı hapur upur yedim. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ali Gür Ali Gür Bey hoş geldiniz. Neredesiniz Ali Bey? Hoş bulduk. Ee, şu anda evdeyim işe gideceğim. Ee, ne kadar güzel rahat bir işiniz olsa gerek. Kendi işiniz mi? Heh. Yok kendi işim değil. Ama kendi işiniz <gülüyor> gibi geç gidiyorsunuz. Aynen öyle gibici de. Ne kadar güzel Ali Bey. Ali Bey. E, şey midir? Seçici misinizdir yemekte? Yani böyle daha. Hayatım, doğrusu Yemek seçer misiniz? Hayatım mısınız? yemek seçmekle geçiyor. Öyle söyleyeyim. Hadi ya. İşiniz valla... ne Ali Bey? Öğretmen hanımım. Hakikaten öyle. Tamam. Acaba dedim işiniz böyle bir işiniz mi var diye. Yemek seçmek derken mesela bunu bunu yiğim. Ay bunu mu yesem? Yok yok bunu yiyeyim falan diyor. Böyle böyle bir seçim. Öyle değil. değil Maalesef değil, değil öyle değil yani. Hani ben bunu yemem. Bunu yemem, bunu yemem. En son işte bir tane denk gelirse bunu yerim diye. Ha, yani hani, evli misiniz Ali Bey? Yemediklerim, evliyim evet. Ee, eşiniz size diyor mu? Ali, zıkkımın peki niye Ali dediği oluyor mu? Ee, hemen hemen gün. Ay valla Ali Bey, sizin de işiniz zor vallahi. <gülüyor> Mutluluğunuzu da buna borçlusunuz anladım kadarıyla. Hep, <gülüyor> evet, evet, kesinlikle. Hep bir heyecan, ne kadar, <gülüyor> ne kadar güzel. güzel. Yemekleri kim yapıyor Tabii. evde? Beraber mi yapıyorsunuz yoksa hani öyle bir... <gülüyor> Ben bazen ben yaparım, bazen eşim yapar, bazen beraber yaparız. Hani e, o çok problem olmuyor da, ama yemediklerim yediklerimden fazla diyebilirim yani. E, o zaman Normal en yemediğiniz de. hani hakikaten böyle. Evet, bir tanesini söyleyeyim. Bir tanesini alalım sizden. Patlıcanla ilgili hiçbir şey yemem. İçimde patlıcan ama hiçbir şey alma, soğma. Hmm. Ya hiç patlıcan yemmez mi ya? Vallahi da geniş aslında, şey yaptım. Yani ya. siz şimdi bir iman bayıldı olsun, bir, bir şey beğendi olsun, şey, hünkâr şey, beğendi şey, olsun, lütfen, Ali nazik olsun. Kim beğenirse beğensin hiç umurumda olmaz. Yani patlıcan varsa benden uzak olsun. Yediniz patlıcan. mi peki? Birden Ali Bey'in konuşması evet, falan ya, şey oldu. Olsa olsa evet ya hakikaten. Dolayısıyla birleşti falan yani. Evet. Yediniz mi? Yediniz Yediğiniz mi? Patlıcan. Tadını biliyor patlıcan. musunuz? Şimdi şöyle ilginç bir şey oldu aslında. Şimdi patlıcanı kesinlikle yemem. Bundan e, bir, bir buçuk sene önce Hı. eşim dedi ki bana patlıcanları doğramış. Şunları bir kızartır mısın dedi. Evet. Ben olur dedim. Kim Kızartırken... yiyecek bunları diye bağırmadınız mı? Kim yiyecek bunları <gülüyor> diye? <gülüyor> yok, o, zaman, o zaman herhalde olayda patlak vermemiş. <gülüyor> yok ben, patlak vermiş de hani eşim dedi ki hani, yemiyorsan da kızart canım ne olacaktı dedi biz yiyeceğiz dedi sen de kızart dedi. Kızartırken canım inanılmaz çekti o patlıcanı. Tamam. Ve bir tane yedim. Ama öyle kuru kuru yenmez. Ya yoğurt sos diyeceksiniz ya domates sarımsak soslu. Yoğurt soslu moslu değil. Direkt kızartmadan aldım yedim. Ama siz yanlış yani, yemişsiniz. Yo hoşuma da gitti. Evet tamam. Ilginci. Ee, Güzel. Ondan sonra yine bir daha yemedim. Ama sizin hikayesi de çok. Ali Bey nasıl aldı? Ali hep baltayla girdi. Vallahi kesti baltayı. Nasıl, nasıl bir içinde. anınızı paylaştı? Yani az önce benim <gülüyor> benim paylaştığım salata anısından daha bir üst seviyeye koydunuz çıtayı yani. Ali Bey çok ya, peki çok teşekkür hı. ediyoruz. Patlıcanla ilgili hı, diye, diye yazdık. Ee, kol bol bol, kolay gelsin Sağ olun, görüşmek sağ olun. Güzel, olur, iyi günler, i̇yi günler. Mesela ee, Kenan Bey demiş ki Kabak tatlısı hiç yemem demiş hiç kabak, tatlısı de, kabak tatlısı izlenmez mi ya, ya. Demiş. Kabak tatlısı şöyle biraz da tahin Hatta tahin diye de şey yapılır Ondan sonra Özge Hanım ee, Parça et O ne ya kuşbaşı mı demek ki Parça et dediğin her eti parça <gülüyor> et Hayvanı <gülüyor> bütünden yediğimiz herhangi bir hele, hele haşlanmışsa evde barınamam demiş Yani bırak yemeği Aynı ortamda bulunamam demiş. Nalet gelsin öyle şey. Genç Ondan arkadaşımıza sonra... seslenmek istiyorum buradan bir o bağlayabilirse telefonlarımızı artık teşekkürler. Geliyor geliyor dersen... telefonlarımız geliyor, geliyor da e, bağlanması biraz zaman alır. Selfie telefonlarımız. Selfie telefon günaydın. günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Eee Bersu ben. Bersu Hanım. Bersu. Berfu. Berfu Hanım evet. Berfu. Yumuşak evet. geyle mi bitiyor Berfu Hanım yoksa oğlum? Yok yumuşak gey yok. <gülüyor> Hadi şimdi o kadar Uylu yazdığımız bitiyor. yumuşak geyi ben şimdi burada karalığa karalığa siliyorum şu anda. Neyse evet, Berfu. Tamam, <gülüyor> evet. Buyurun Berfu Hanım neredesiniz? Ee, şu an okuldayım daha doğrusu sizler ararken okula geliyordum. Şu okula geldim arabada bekliyorum. Hangi okuldasınız ben falan? <gülüyor> hangi, Hacettepe'de okuyorum. Hacettepe'de okuyorsunuz. Hangi evet. okul hangi servis diyecektim? Hangi bölümdesiniz? Ee, i̇ktisat. İktisat. Evet derse geç kaldım o yüzden sizi aradım Tamam o zaman kısa kesiyoruz ama Kaça gidiyorsunuz diye de bir soralım 3 üç. 3'e gidiyorsunuz, gidiyorsunuz. yani ya, seneye ya. mezun oluyorsunuz Seneye mezun olacağım evet umarım Çok Umarız umarız. biz de Berfu Hanım bütün ümidimizi Size bağladık ne yemiyorsunuz <gülüyor> Berfu Hanım Sizin gibi genç bir hanımefendi ee, Nohut hiç yemem Nohut, nohut mu? Hiç yemem. A -a. evet. Fava falan nohut da yiyemiyorsunuz siz o zaman Da Pardon nohut. humus Sulu nohut Yok, yemeği o mi O bakladan yapılıyor fava ama evet, nohut hayır. hiç Humus diye düzelttim ya Humus, humus. Peki Berfu Hanım içine nohut giren şey Şeyleri de mi yemiyorsunuz yoksa? Yok içine nohut giden şeyleri de yemiyorum. İki pilav falan da. Ya Ayıklarım pilavı da. Nohutla başka zaten içine pilavın içinden başka neye giriyor? Ne bileyim neye giriyor ya? Nohut. Nohutla. Bir de nohut yemeği var sanırım. Tabii sulu. Onu Onu yemiyorsunuz. <gülüyor> Onu peki zaten... mesela fasulye falan tipi bir şey yiyor musunuz? Yiyorum yiyorum. Tarzı fasulye çok severim. Ama gerçekten. haksızlık bu. Leblebi yiyor musunuz peki? <gülüyor> Leblebi de yemiyorum. <gülüyor> Le hiç beyaz leblebi falan canınız çekti olmuyor mu? Yok sevmem yok hiç sevmem. Hiç diyet falan yapmıyor musunuz bu aralar yoksa ihtiyacın mı yok diyorsunuz? Ee, yok falan yapmıyorum zaten genelde böyle sağlıklı beslenen bütün o yüzden arkadaşlarım da pek hoşlanmaz <gülüyor> böyle yemek konusunda. Hayır. yani bilmiyorum fasulye yiyorsunuz sanki Noha'ta biraz ayıp ediyormuşsunuz musunuz gibi geliyor bir ayrımcılık gibi geldi bana. Yalnız şey fark ettim yani Berfu Hanım ikinci dinleyicimiz ikisine de Ali ile patlıcanı ısındırmaya çalıştım. Berfu Hanım'ı da Noha'ta ısındırma yapma böyle. Yapmayacağım. Yapma evet. böyle bırak yani Noha'yı sevmiyorum de demiyorum. için Noha'lı patlıcan yapacağım. Hepinizi göreceksiniz gününüzü. <gülüyor> çok teşekkür ediyoruz. İyi, iyi akşamlar Berfu Hanım. Ederim. Görüşmek sağ üzere. Olun. iyi çok sağ olun. Sağ olun. Hoşça kalın. Bağır hocamız demiş ki çiğ sarımsak ve soğan hayatta yemem. Nasıl yemez? Nasıl yemez? Şöyle. Hım. Çiğ sarımsak hani yoğurdun içine falan da da mı hiç? Hiç mi? Ay Normalde, normalde şey... teknoloji olarak yenir. Fayır. Evet Bence yani. de yenir. Ama Bağır yemiyormuş. Zeynep Hanım dereotu. Kim keşfetmiş? Neden yemiş? Korkmamış mı? Zehir diye. Ben hiç anlamıyorum. Nasıl başladığını Ya demiş. dereotu evet insanı ürkütüyor ya. Ürküten bir şey var. Ürküten bir ot türü. Yani mesela kuzu kulağı. Ne kadar muhnis. Ne kadar hoş. Ne kadar hoş. Ne oldu? Sinirlerini Burak göre. Bey demiş ki lüks bir restoranda ciğer yerken içinden kıl çıkmasına mütakip ciğer yemiyorum demiş. <Gülüyor> i̇çinden kıl çıktı yani diye bağırsaydınız keşke Burak ciğeri Bey. Ciğeri kıllı. Yalnız o içinden bir şey çıktıktan sonra... <Gülüyor> Efendim bizim hayvanlarımızın ciğeri kılıdır özellikle. Mesela Fahir sen vardın yanımda. Poğaçanın içinden tel zımba çıkmıştı ya ben yerken. Evet. O ama çok... sen ondan sonra hep... Çok... Pardon şey yemeye devam ettin. Yok. <Gülüyor> Hayır. Onda Yok. bir değişiklik olmadı. Hayır ya bir iki gün yiyemedi poğaça. E yani... <gülüyor> ya mesela şey peynirleri oluyor böyle tulum peynirleri oluyor tulumun içine koyuyorlar ya onlar otomatikman tulumda da kıllı bir şey ya Yani ben mesela peynirin içinden çıktığında kıl şey diyor insan Nasıl ya tulum yalnız, kıllı bir tulum... şey Tulum kıllı bir şey yok Tamam kıllı bir şey dedi yani peynir... Mesela gayda gayda da aslında kıllı bir şeydir ama herhalde orada bir temizlikarek Sen sen onu yarın yapalım o yarışmamızı içinde kıl olan şeyler diye <gülüyor> üstün aslanın demiş ki peynir yemem demiş çok zor aslanımın hayatı o zaman ya. Ya peynir yemezsek kahvaltı. Affedersin ne yiyor? Of sana sormuş gibi oldum evet, ama aynası ben soruyorum ben burada. Sözü aslanıma bıraktım ama konuşmadı. Merve Hanım eski sevgili barışma yemeği yapmıştı. Köri soslu tavuk. Ayrıldıktan sonra köri yemez oldu. Kendisi de ağzımın tadı da kalmadı demiş. Daha da yemem demiş. <gülüyor> Günaydın efendim. Günaydın. Nasılsınız Gül efendim? Çok Hayır, teşekkür ederim. Gül Hanım hoş geldiniz. Uzun süredir hasret kaldık sesinize <gülüyor> Teşekkür ederim Ben e, krema Krem şanti kaymak O tür beyaz olan hiçbir şey yiyemem Doğum ay şey düğünümde de düğün pastamın bir katı bile çikolatalıydı. Bu ya o kremasız ya bir dokun dokanıyor mu yoksa? Ya hayır. tercih e olarak mı yemiyorsunuz. yemiyorum hiç sevmiyorum. Kolejde, ilkokulda iken süt verirlerdi onun üstündeki kaymak Teksindirtti şey. sizi işte. Küçükken yaşadığınız bir travma sizi bugün kaymak. Aynen aynen. Acayip travmatik de hem de katiyen yemem. Yani kahvenin üstünde bile tahammülüm yok. Böyle. Ama yo yoğurtta falan sorun yok değil mi Gül Hanım? Hayır hayır. Sadece süt kayma o böyle o donuk yağ, e, krema. Yoğurdun Herin... kaymağında sorun var mı? Var. Aa, onda yok. Aa yoğurdun yok, kaymağında hayır. yok ama sütün Aynı. Ya böyle biraz. Ya al, bir... öyle ama işte. Bir tık daha ağır olması lazım Gül Hanım'ın uzak durması için anladım. Süt daha ağır. O yağ evet. ya tereyağını bile erimezse ekmeğime süremem. Yani sürmem, hiç. siz mesela bugüne kadar hiç e, e, kaymaklı ekmek kadayıfı yemediniz mi? Asla. Kaymakları hep memoyer. <gülüyor> memo da Mehmet onu da e, Mehmet affedin sevgilerimizi iletiyoruz. Memnuniyetle. Çok uygun bir çiftiz aslında. Bir tek problem düğün pastasında çıkmıştı. Pastacı yapmayı reddetti. Yani böyle çürük diş gibi düğün pastası mı olur? Bir katı koyu renk çikolatalı, diğeri böyle beyaz. Bizim de bir kariyerimiz var diyor adam. Doğru diyor. Ama gülalım. Belki mutluluğunuzu o pastaya boşlusuuz. O yüzden <gülüyor> doğru karar vermişsiniz siz Olabilir. yani. Olabilir. O zaman böyle sahte karton pastalar yoktu. Her bir kremalı pastalar vardı <gülüyor> ve ben dedim ki Katya'n olmaz. İsterseniz en küçük katı, isterseniz en büyük katı. Ben kendi pastamı yemezsem olmaz. İşte o bile öyle çikolatalı kaç yıllık evlisiniz bir de onu söyleyin. 37. Başka sorumuz Maşallah. yok zaten. Maşallah. <gülüyor> Maşallah. <gülüyor> Maşallah. Ka kaymaklar uzak dursun efendim e, sizden. Vallahi, hakikaten. Sizden şey, uzak Mehmet Bey'e yakın dursun. Çok teşekkürler. Görüşmek de üzere. Öyle, Hoşçakalın. Öyle. Sağ olun. Çok İ maalesef. Yusuf Bey demiş ki özetle, özet geçiyorum demiş. Çekirdeği olan hiçbir şeyi yemem. Sayıyorum Aa. parantez içinde demiş. Aa, Domates, çekirde. karpuz, zeytin, Aa, erik. Erik, kayısı... Var mı çekirdeği? Malta ereğe. Kirazın Ki, üzümünün kiraz tadını işte? bile bilmem demiş. Aa niye ya? <gülüyor> çekirdeği var diye fayır. Mesela karpuzu ben ayıklasam çekirdeksiz tarafından yemez mi? Bir sor bakayım yer mi yemez Sorry, mi? Sorayım ben onu Bak nasıl diyorsun? yiyor o zaman? Kuru fasulye. Koaladan kadın yazmış bize. Kuru fasulye yemiyorum. Yeryüzünden puf diye yok olmalı. Zira her yerde karşıma çıkıyor demiş. Olur mu ya? Ay nasıl sinirlerim bozuldu? Sevgili dinleyiciler sinirlerimiz çok bozuldu. Bir reklam dinleyelim. Hemen akabinde tekrar birlikte olacağız. Modern sabahlar, modern sabahlar, modern sabahlar. Wo <gülüyor> wo wo wo wo, what what the the day, what the the what the day. Çiçeğin çiçeğin çiçeğin çiçeği. Dokuz Vok'un sunduğu modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Otomatikman yarışmamız da devam ediyor. Vokem Vok'tan yemek veriyoruz. size en sevmediğiniz yemeği soruyoruz. Hiç yemem dediğiniz yemeği soruyoruz. Yiyeceği soruyoruz. Ee, hemen Twitter'dan bir bakalım Oktay bakalım Twitter'daki son adımacağım. dakika gelişmeleri neler? Zeynep ver. Hanım demiş ki ee, Sakatata feci karşıyımdır. Sakatata. E, ama kokoreç bunların içinden sıyrılmıştır bir şekilde. Ama Yemediğim ona da yapılan acırım. şey yani hakikaten ha. Yemediğim yıllara acırım demiş. Pişman olup hakikaten ha, kokoreçin öyle. hastası olmuş. TV ama sakatat biz... hayır diyor. Sakatat dediği zaten geride ne kaldı ki? Bu arada bu demin e, onu atladık ciğer yerken içinden kıl çıkmıştı ya Burak evet. Bey'in ciğer yemedi ondan sonra. Onun içinden çıkan Kediymiş <gülüyor> Kedidir o kedi. Dur, günaydın efendim evet, peki. Merhabalar. Merhabalar. Kimle görüşüyorsam efendi. E, Aylin ben nasıl Çok teşekkürler sağ Aylin Hanım. hoş geldiniz Aylin Hanım. Nereye gidiyorsunuz? Eee Tunalı doğru gidiyorum. İşe Ama mi gidiyorsun? Hayırlı yolculuklar olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. İşe mi gidiyorsunuz Aylin Hanım? Evet evet işe gidiyorum. İşe Biraz geç kaldım. Ara ee olsun olsun, olsun. Evet. geç olsun ama şu olmasın. Arabanızın kalite bluetoothundan konuşuyorsunuz galiba. Kesinlikle. Çok güzel Aylin Hanım <gülüyor> tebrik ediyoruz sizi. Siz ne yemezsiniz Aylin Hanım? Ee, koyu bir Adanalı olarak Adana dışında hiçbir yerde Adana yemem. Hmm, Hadi canım ama Adana. Adana'da da her yerde yenmiyor bu meret ya. Yani Adana'nın da her tarafında güzel değil. Ankara'da daha güzel Adana yapan yerler de var. Yok ya katılmıyorum. Adana'da bir kere salatası, kültürü, sofrası hiçbir şeye uymuyor. Yani Adana'nın yanına e, marulu söğüş yapıp, havuç koyup bir de o mor lahanadan yapıp veriyorlar. Yani... Ve sizi sinirlerinizi Abi, Adana... zıplatıyorlar. vallahi Aylin Hanım. Kesinlikle. Yani... Nere neresindensiniz Aylin Hanım Adana'nın? Karataş'ın Beyköyü. Karataş'ın Beyköyü'nden... Çok sık gidiyor musunuz Aylin Hanım Adana'ya? Evet çok sık giderim. Peki o zaman şey tiyosunu verin Aylin Hanım. Biz de Adana'ya gittiğimizde nerede Ya yani Genelde hani sokak satıcılarını tercih etmek daha güzel de. Hani böyle gidilecek bir yer varsa... Var var çok fazla yer var. İsterseniz programdan sonra size e-posta olarak... Walk and walk, kadar... walk and walk tabii ki. Tabii ki Walk and walk. Adana'da ya Walk, and walk oranın olsa... Oranın mutlaka deneyin diyorlar. Sponsorumuz olan <gülüyor> walk, walk dışında başka bir şey söylemiyoruz Aynen her Adana'ya gittiğinizde o zaman gidiyorsunuz değil mi? Yani başka bir yerde yiyemediğinize göre özlüyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Tabii tabii yani Adana'ya girer girmez ilk iş kebapçı. Hatta şöyle söyleyeyim Adana'ya girince köpeğim kurumama yemeği bırakıyor. Hadi canım onda da var yani. E tabii, memleket kebap kokuyor çünkü. Adana dışında her yeri kurumu, her yerde kurumama yeri. Adana'da yemen diye ondan da asla cevabı asla almış yemem. olduk. Asla Peki yemem. vallahi Aylin Hanım bir mail atın, bir şey yapın yani de biz de merak ettik vallahi ben de. Tamam, hani... tamam önce bir liste var. Tamam. Hatta arada kolunuza girip sizi götürebilecek çok arkadaş var. Vallahi çok, vallahi çok seviniriz. Ya, bir gittiğimizde yiyelim yani ama ben Adana'nın girişinde olduğunu anladım bu mekanlardan birinin. Adana'ya girer girmez gidiyor <gülüyor> çünkü Aylin Hanım. Yok valla hiç önemli değil. Ee, düzgün Adana için her noktaya gidilir yani. Adana'nın farklı yerlerinde çok iyi kebapçılar var gerçekten. Valla Aylin müptelası olmayan, olmuş. Hakikaten olmayan... Sabah sabah Adana çekti canımız şu anda Aylin Çok teşekkür ediyoruz. <gülüyor> Görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın. <gülüyor> Hoşça kalın. Yusuf Bey bizim evde karpuzun çekirdeği ayıklayıp sofraya koyulur. E, domates salataya koyulacaksa yine içi alınıp koyulur. Yoksa asla yemem demiş. Yusuf Bey de olmayabilir. Deniz Hanım da olabilir. İsmi Yusuf. E, demiş. Mesela Didem de domatesin çekirdeğini yemiyor. Ya domatesin çekirdeğini niye bu kadar şey yapıyorlar? Hani biraz sulu olabilir. Ben de onun şeyini çok severim. Böyle hafif jelimsi şeyin içinde durur ya o. Çekirdekleri. He domatesin böyle, içindeki ha... jel mi diyorsun? Ya jel mi artık suyu diye geçecek su ama. Su de dedi. Yani. Jel deyince böyle daha yapay bir şey Ama geliyor. tam böyle tam su gibi de değil. Suyla böyle biraz daha bütünleşme şeyinde. Öz, öz, öz, öz sıvısı. Suyu. Ha öz sıvısı. Onu böyle diye alırsın ya. Diye. O işte bana hakikaten en güzel yeri. Hayır, o oraya ziyan etmiyorsun zaten. dilemin ayıklama tekniğinde süzgeçten geçiriliyor o. Tamam. Çekirdek kalıyor, o yine o öz sıvısını değerlendiriyoruz. Yani öz değerlendiriyorsun. sıvısını değerlendiriyorsun. Domatesin öz sıvısı itinayla değerlendiriliyor. Biraz uzun oluyor işte. Yani biraz yemeklerde falan da çünkü çekirdek tamamen ayıklanıyor. Ne kadar i̇şte. alengirli insan varmış ya, hayat ne kadar zor ya. Ben bir Bamyeli'ye herhalde yıllarca mücadele ederken türlü türlü, türlü, türlü zorluk yaşadım. Hani baskılardan falanlardan filanlardan. Vallahi insanlar hayatı çok zor. Zeynep Hanım tipini sevdiğim beyin salatası hiç yemem anlamında kullanmış bu cümlesini. İlkel yemek diye de söylemiş. Beyin. hakikaten beyin de bazen yani her şeyi yedim bari bırak yani. Bir şey de onu, yeme, onu yeme ya. Bir şey de yeme. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Kime arzu ederdiniz uzun zamandır. Doktor Taceddin. Doktor <Gülüyor> Taceddin. Hoş geldiniz. Merhaba. girdik Doktor Taceddin Bey. Çok ee, teşekkür ederim. Özledik. Olur. Nerelerdesiniz Yahu? Başka Valla radyolara çıkıyor musunuz? Öyle duyduk. E, kesinlikle e, dedikodu. Tevathür. İtibar etmeyin. Otizden başka hiçbir radyoda e, takdirlerimizden sakındınız görünmedik görmeyeceğiz. Never ever. Çok, yani. Never ever. Çok teşekkür ediyoruz Doktor Taceddin. Size yakışan da budur diyoruz. E, Doktor Taceddin. Ee, neler yemezsiniz? Siz bir e, gurme, e, bir e, şey <gülüyor> olarak, okay. estağfurullah. Ee, şimdi e, bir, bir iki noktayı e, sorumlu e, yayıncılık prensiyle düzeltme. Evet. Buyurun, buyurun e, düzeltme. Bir iki konuda görüş belirtmek üzere bir şey yaptınız. Tabii buyurun. kireviz yerin falan gibi e, her şeye bulaştırılmadan yenilemeyen sebzeleri saymazsak... E, Testosteron etkisindeki tüm varlıklar için zul olan bu tür yiyecekleri kenara koyarsak evet. Aslında yeğenilmemesi gereken hiçbir şey yok Tabii içinden kaçıkmaması koşuluyla Mesela çekirdeği ayıklamaktan söz etti bir iki arkadaşımız evet. e, Halbuki o çekirdeklerin içerisinde çok ciddi antioksidan meşne var Çekirdek tohumdur biliyorsunuz Tohumun hakiyetini sürdürmesi için çevresine antioksidan koyar doğa Yol anti almanızın tek yolu o çekirdeği yemek. Mesela karpuzun çekirdeğini bile parçalayıp kırıp çiğneyip yutmak e, kesinlikle çok e, faydalı olan bir şey. Domatesin çekirdeğini ayıklamak da nazile bir uğraş yüzlerce. E, Yüzlerce, şey, binlerce e, çekirdekle elastik, uğraşıyoruz. Çekirdek, evet, halbuki ıslığınız e, faydası olur. Tabii e, hazmedilemeyen çekirdekler var, narince çekirdekleri falan gibi. Onların zaten barsağa sıkılmak gibi bir riski yoktur. Doktor Taceddin, zaten yani hani bunu yemezsek o da yanımıza kar kalır diye yenmeyen şeyler değil. Yani idealinde tabii ki <gülüyor> yemek seçmeyelim, şey yapmayalım ama... Yani işte yenmiyorsa yenmiyor. Bazıları yani işte küçük genç yaşıyorlar mesela Gül Hanım e faydalı faydasız değil. Yenmiyorsa yenmiyor. Gerçi Gül Hanım'ın yemediği şey krema, kaymak çok da faydalı şeyler de değil diye sormak lazım yani, değil mi? Şimdi ha şimdi o noktayı belirtmek istiyorum. Birincisi ailenizde e, belirgin bir davranış geni yoksa yani. ne yoksa? E, anneniz babanız damar sertliği geni. Kalp krizi geçirmiyor sayın. Evet. Tansiyon şikayetiniz yoksa. Aa, aa, amcanız, dayınız, efendim, abiniz e, kalp krizi falan geçirmemişse ne tereyağı yemekte bir risk var ne krema yemekte bir risk var. Kan yağlarınız normalin çok üstünde yüksek değilse o zaman istediğinizi yiyin. Yani bunda bir sıkıntı bir, bir risk yok. Orayı bir belirtelim bir defa. Tereyağı düşman falan değil. Öyle bir şey yok. Margarin düşman eğer eğer bir düşman belirleyeceksek margarina savaş açabiliriz. Aynen öyle. Şimdi e, bir, bir nokta daha var onu da belirtmek istiyorum. Lütfen. gıdanın endüstrileşmesinin getirdiği riskler var. Bir takım yağları, bitkisel yağları ekstrakte etmek için aseton bile kullanılıyor. Bu yağların yapısını biraz değiştiriyor. O sebeple tereyağı ve zeytinyağı dışındaki elde edilen yağlarda risk olabilir. Ama bu da kesin olarak... E, tanımlanması gereken, uzak durulması gereken bir şey diye söylememize yetecek bir bulgu yok elimizde. Her şey yiyebiliriz evet. diyorsunuz değil mi? Bunun dışında doktor tercih. Yine ha bir, bir, bir var, yalnız hani e, bir Fransız başbakanıydı sanırım İngilizlerin e, Avrupa Birliği'ne hediye ettiği tek şey delidana hastalığı demişti. Evet. Onun da sebebi İngilizlerin e, ölen hayvanların e, a, vücut atıklarını parçalayıp hayvan yemi yaparak. Otçu hayvanlara yedirmesinden ortaya çıktı deliden hastalığı. Yakup Kreuzsel hastalığı. Doktor Tacittin bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Bir daha bu kadar uzun ara vermeyin olur mu? <gülüyor> Birikmiş çünkü. Tamam, Valla sizi bir şey birişmiş. konular birikiyor. Hiç şey olmuyor. Şunları her hafta güzel güzel şey yapsak. Siz de üstünüze düşen vazifeyi yapsanız. Her hafta düzenli arasanız. Hiç böyle şey olmayacak. Yani Sen şimdi... gecikmeler için affedin. <gülüyor> Estağfurullah canım Zaten olur mu? Özel sebeplerdir. Atarak... Af ne demek? Evet. Siz, Estağfurullah bizim hatamız e, mi? Sizi biz e, Google Tacettin diye e, biliyoruz zaten ama Doktor Tacettin bir marka olduğu için öyle karşılıyoruz sizi. En Çok kısa zamanda ederim. bir ofis açmanızı istiyoruz <gülüyor> Google olarak ülkemizde. E, verginizi bu Verginiz Evet, verginizi ödeyin, bu bilgileri doyasıya paylaşın. Çok teşekkür ediyoruz Doktor Tacettin. Sağ olun hocam. Sesinizi duymak bizim için bir neşe oldu. Kalın. Sağ hoşçakalın. hoşça kalın. Krem manuel demiş ki uzak doğuda deniz anası yedim bir daha kessen yemem demiş. Onun da neyle baharatlaması lazım böyle şey gibi bir şey. Şey gibi bir şey dedim de herhangi bir benzerini bulamadım. Ne ne yapıyorlar tavasını O su zaten ya deniz anası yenir mi? Yemiş de uzak doğuda uzak doğuda, uzak doğuda bazen, bazen ne şey. yiyeceğini şaşırıyor yani hakikaten ya. Nasıl bizde böyle beyin yemek elzemdi Denizden deniz anası çıkınca da yemek zorunda değilsin ya. O uzak doğuda öyle bir laf <gülüyor> yok zaten. Denizden bir şey çıksa yerim diye. Denizden... Öyle, evet yok. yok. Ben de şimdi şöyle bir yok. taradım. Evet yok. programın sonuna geldik bu arada. Kabak ve dereotu o... yemem demiş Gaye Hanım. Onu da son son e, olarak belirtelim. Olarak o zaman e, bugün de e, bir değişiklik yapalım. Bugün de Twitter'dan verelim dinleyicimize. bize Bugün bir Twitter olsun. Hepimize bir Twitter oldu bu da. Tamam. O zaman e, çeviriyorum ben Timeline'ı. Timeline'ı çevir. Timeline'ı yuvarlak hale getirdim. Timeline bir şu anda Timeline çarkına döndü. Timeline'ı yuvarlak hale getirdim. Yuvarlak değil çark. Evet şu anda dönüyor. Dikkat etmişsiniz bayağı yorucu bir şey. Bayağı bir yorucu Sen, bir şey. Hep ıkılatıyor Oktay'ı. Ikılatıyor. <gülüyor> e, Aydın <gülüyor> yöresine ait sıkma ki ben hiç yemek ayırt etmem diyen Gül Hanım. E, bugünkü e, Walk and Walk'tan sıkma menüsünü kazandı. E, tıka unt basa e, stili bir yemek e, kazandı sponsorumuzdan. Tebrik ediyoruz kendisini. ve B Bize ulaşsın. Bize, biz kendi, bize ulaşırsa biz de otomatikman ona ulaşmış olacağız. Dolayısıyla ne olacak? Kavuşulmuş şey, olacak. Her şey çok güzel olacak. sizden telefon bekliyoruz. Evet Gül Hanım sizden telefon bekliyoruz. Sevgili dinleyiciler sizden bir de yavuz. bir şey bekliyoruz. Anlayış bekliyoruz. Çünkü programımız burada sona erdi. Yarın yeniden birlikte olacağız. O zamanın dek hoşçakalın.